ayak ayak üstüne oturduğunu hiç görmedim. Yani kaç senedir? Hiç. hiç. <gülüyor> böyle <gülüyor> nasıl tam bir yani Osmanlı <gülüyor> Efendisi derler ya eski zamanlarda. Bir kere daha böyle. Babası saray yamıyorsun. Evet saray. Saraydan.